Felak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu atlanılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi Rabbil felak. MİN ŞERRI MÂ khalaqa. Ey Muhammed, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, ve min şerri gâsikin ıza ve karandığı bastığı zaman gecenin şerrinden, ve min şerrin neffâsâti Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden ve, şerri ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım.